Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yenilenebilir elektrik enerjisi üzerine büyük projesini duyurdu. Biden 1,6 milyon konutun elektriğini sağlayacak projeyi 2030 yılına kadar bitirmeyi planlıyor. Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri batı kıyısındaki ilk açık deniz rüzgar türbini alanları için planlarını açıkladı. Beyaz Saray'a göre merkezi ve Kuzey Kaliforniya'daki kıyı şeridinde önerilen geliştirme blokları 4,6 gigawata kadar elektrik üretimi potansiyeline sahip. Coğrafi konumu nedeniyle şiddetli rüzgar akımlarını enerjiye çevirmek isteyen Biden, Pasifik Okyanusu üzerine offshore rüzgar enerjisi projesi yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP Su Araştırmaları Komisyonu'nun kurulduğu duyuruldu. Su Araştırmaları Komisyonu başta kuraklık, kirlilik ve yanlış su yönetiminden kaynaklı sorunlar olmak üzere su güvenliği ve stresine dair bilgi toplamak, araştırmalar yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla kurduklarını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ülkemizdeki 25 havza içerisinden seçeceğimiz belirli havzalarda saha incelemeleri ve arama toplantıları yaparak yurttaşlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeyi sorunun kaynağında araştırmayı planlıyoruz dedi. Halen bir su kanununun olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Öztunç, su kanunu çalışmalarına temel olacak bir çalışma yürütmek istiyoruz diye konuştu. Evet, su demişken su kirliliği, deniz kirliliği çok büyük bir sorun olarak karşımızda. BBC'den Aylin Yazan'ın haberine göre Marmara Denizi geçen yıl sonunda bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran Ve deniz salyası olarak adlandırılan müsilajla buluşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, Körfez kıyılarda ve daha da ciddisi denizin derinlerinde. Tüm Marmara Denizi Kasım ayından bu yana yoğun bir müsilajın etkisi altında. Müsilaj Marmara ve Adriyatik gibi daha kapalı denizlerde doğal süreçte oluşması beklenen bir durum olsa da şu an yaşandığı gibi yoğun, çok ve kalıcı olması doğal değil. Tüm uzmanlar şu an yaşanan durumun birincil nedeninin atıklar olduğunda hemfikir. Deniz biyoloğu Mert Gökalp, Marmara feryat ediyor. Bu Marmara denizinin foseptik çukuru olabileceğinin bir sinyali uyarısını yapıyor. Bilim insanları birkaç farklı nedeni olsa da en baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiyor. Profesör Doktor Mustafa Sarı ise müsilaj oluşumunun 3 temel tetikleyicisi olduğunu söylüyor. Birincisi küresel iklim değişimine bağlı olarak... Akdeniz havzasındaki sıcaklıkların yükselmesi. Deniz yüzey su sıcaklığı verilerine bakıldığında Marmara Denizi'nin sıcaklığı bu yıl 40 yıllık ortalama verinin 2,5 derece üzerinde. Yani 2,5 derecelik bir anomali söz konusu. İkinci tetikleyici ise Marmara'da deniz şartlarının durağan olması. Profesör Sarı Marmara Denizi'nin Orijinal yapısı nedeniyle astımlı bir insana benzediğini söylüyor. Profesör Sarı iki su kütlesi arasındaki tabaka Marmara Denizi'nin yüzeyi ile dibi arasındaki ilişkiyi zorlaştırıyor. Sirkülasyonu engelliyor. Yüzey akıntıları da tamamen Karadeniz'den gelen sularla ilgili diyor. Yani Karadeniz'den akıntı gelmediğinde Marmara'nın üst akıntısı azalıyor, durağınlaşıyor. Özellikle körfezlerde sirkülasyon iyice azalıyor ve üçüncü ve en önemli tetikleyici ise kirlilik yani denize dökülen atıklar. Deniz biyoloğu Mert Gökalp, neden olduğu ve doğal olmadığı çok net ortada. Bunu yapan insan ve sorumsuz yaşayışı, şehirleşme şekli ve atıklar diyor. Dünya Meteoroloji Örgütü yayınladığı bir raporda 2025'e kadar dünyanın sanayi öncesi seviyelerinin 1,5 derece üzerinde ısınması ihtimalinin %40 oranında olduğunu ortaya koydu. Bu da dünyanın küresel ısınmasının sınırlandırılması için eşik olarak belirlenen seviyeye 5 yıl içerisinde ulaşacağı anlamına geliyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Dünya Meteoroloji Örgütü araştırmasını Birleşik Krallığı'nın meteoroloji birimi Met Office ve aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de olduğu 10 ülkeden bilim insanlarının modellemelerini temel olarak tam tamamladı. Met Office'te görevli üst düzey bir bilim insanı olan Leon Hermans'ın da Bu bir buçuk santigrata yaklaştığımız anlamına geliyor. Henüz o eşikte de değiliz ama yaklaşıyoruz. Güçlü bir şekilde harekete geçmek için zaman daralıyor. Harekete geçme ihtiyacımız şu anda var dedi. Doğal değişkenlikler gelecek birkaç yıl içinde biraz daha soğuk olabilir. Ama küresel ısınmanın bir buçuk derecelik eşiği kalıcı olarak geçmesinin en fazla 10 ya da 20 yıl alabileceği kaydediliyor. Ki bakın işte Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın da bir önceki haberde dediği gibi Şu anda Akdeniz Havzası'nda su sıcaklıkları 40 yıllık ortalamanın 2,5 derece üzerinde. Evet her ne kadar destekçi haftasının sonuna geldiysek de Açık Radyo'da biz sizlere yine de hatırlatalım. Destek olmanın zamanı yok. Tek yapmanız gereken açıkradyo.com.tr adresine gitmek. Sağ üst köşedeki Açık Radyo destekçisi olun butonuna basmak ve kaydolmak. Seçtiğiniz programın Bir saatine destek olabilir, sponsorluk verebilirsiniz. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de destekleyebilirsiniz. Yarım saatlik bir program 175 lira, bir saatlik bir programa da 300 lira destek olunabiliyor. Seçilen program yayınlandığında ise sizin yani destekçinin adı hem programın başında hem de sonunda veriliyor ve bu şekilde sizlerin de desteği, halkın da desteğini